1980 numaralı konu Aslan'ın Abdullah bin Ömer'e boyun eğmesi İbn Ömer bir yolculuk sırasında yolcuların bir yerde durakladıklarını görerek sebebini sordu Yolun üzerinde bir aslan var ondan korkuyorlar dediler Bunun üzerine İbn Ömer atından inerek aslanın yanına gitti onu kulağından tutarak yoldan uzaklaştırdı Sonra Hazreti Peygamber sana iftira etmemiştir Resulullah'tan insan neden korkarsa o musallat kılınır eğer insan, Allah'tan başka bir şeyden korkmasaydı Allah'tan başkası ona musallat olmazdı, insan sadece umduğu kimseye bırakılmıştır, eğer insan Allah'tan başkasından bir şey ummasaydı Allah onu başkasına havale etmezdi, dediğini duydum, dedi.